16 Mart 2017 Perşembe saatler 11'i 3 dakika kadar geçiyor. Yeşil Bülten'le radyolarınızdayız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Yeşil Bülten'de bugün çevre ve ekoloji gündeminin öne çıkan notlarını aktararak başlayacağız size. Sonra yine temel bir meselemiz var. Twitter'dan da duyurduk onu. Ee, oradan devam edeceğiz. Hızla şöyle bir ne oldu ne bitti onlara bir bakalım. Ee, şeyle başlayalım. Hollanda Türkiye gerilimiyle başlayalım. Ne yazık ki o gerilim o gerilimin tamamı ne yazık ki ama e, bir taraftan o gerilimin sıçradığı boyut bir inek meselesi üzerinden hani portakal bıçaklamakla yetinselerdi lale kesmekle yetinselerdi iyiydi İneklere kadar sıçradı. E, Hollanda'ya tepki için inekleri keselim açıklaması yapmıştı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi e, Hayvan Hakları İzleme Komitesi bu açıklamasından dolayı Sipahi'yi kınadı sözlerini derhal geri çekmesini istedi. E, Sipahi de dün bir açıklama yapmış açıklama e, tabii hayvanakları sanatçıların istediği düzeyde değil galiba ama ineklerin canını bağışlayacağım demiş Hüseyin Avni Sipahi. Devam edelim bu gerilimden en azından bu bülten için bu program için çıkmış olalım birazcık çevreye bakalım ekolojiye bakalım neler oluyor. İzmir'de İzdemir Termik Santrali'nin iptal edilen çevresel etki değerlendirme raporuna Bakanlıktan bir günde yeni çed raporuna onay gelmesi tepki çekti. İzmirlilerin termik santrallere karşı mücadelesi sürüyor özellikle Alia. Alia artık yaşanmaz bir yere doğru gidiyor. Çok oldukça sert bir BBC röportajı vardı geçtiğimiz hafta Alia'dan insanlarla konuşmuşlardı. Artık o noktaya gelmişler ki oradaki insanlar gelsinler neyse buraya yapsınlar termik santrali. Ee, biz kanser olup ölüyoruz zaten başka yerlere bir şey olmasın gibi çok e, insanın içini acıtan bir röportajda dinlemişsinizdir ya da dinlemediyseniz bir bakının efendim sosyal medya üzerinden BBC'ye verdiği bir röportajda oradaki insanların ve oldukça da ee, i̇ç acıtan bir durumdu gerçekten termik santrallerin yıkıcı etkileri bilinmesine rağmen Türkiye'de özellikle kömürlü termik santraller konusunda bir ısrar devam ediyor sürüyor bugünkü konumuzda da bağlantılı bu aklımızda bir dursun o yüzden bu hafriyat kamyonu cinayetlerini çok konuşuyoruz biz Yeşilbülten'de hafriyat kamyonu cinayeti değil bu kez ama yine bir e, kepçe yine bir hafriyat kamyonu yine bir inşaat faciası diyelim Ankara'da beton borular yayaların üzerine devrildi bir e, ...operatör hatası olarak e, gösteriliyor şu anda. E, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Bu facia, akıl almaz facia sebebiyle e, ve o, orada da yine suçlu bulunan saha, e, kepçe operatörü ve saha mühendisleri oldu. Şu anda onların yargılanması yapılacak. Bir diğer acıklı meselemiz de Hevsel Bahçeleri biliyorsunuz Diyarbakır'ın o dünya kültür mirası listesine de artık giren ve 7000 yıllık bir tarım geleneğini temsil eden Hevsel Bahçeleri'nde e, KYK ile özel proje alanı ilan edilmişti oralar. 3 aydır ağaçlar kesiliyor, yol genişletme çalışması yapılıyor deniyor. Diyarbakır'ın nefes borusu orası ve... E, Pek çok sivil toplum kuruluşu da UNESCO'ya harekete geçin bakın burası dünya mirası diyor pek harekete geçen yok açıkçası bir de on gözlü köprü var ki yine Evsel Bahçelerin devamı gibi düşünün orayı o on gözlü köprü artık sekiz göze düşmüş durumda iki gözü doldurulmuş orada bir e, sosyal tesis bir kafe inşaatı yapıldığı söyleniyor Diyarbakır'da bu kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen süreçte Diyarbakır'ın doğası ekolojisi de ciddi zarar gören noktaların başında geliyor Şimdi iki yine ta takip ettiğimiz mesele var onları da kısaca değinelim temel konumuza doğru geçelim artık ee, telefon bağlantısı yapacağız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası çok ısrarcı bu hava gazı fabrikasının yıkılmasıyla ilgili hala takip ediyor. Hukuk mücadelesini sürdürüyor. Ee, Nöbetçi Sur Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hava gazı fabrikası yerleşkesi içinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi. Hava gazı fabrikası da malum biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 350 ton asbestli e, yapının e, asbest yönetmenine aykırı olarak orada yıkılmasıyla gündeme gelmişti. Çevreye ciddi zararları olduğunu söylüyor. Ankara Mimarlar Odası ve Tabip Odası bu konuyla ilgili de hukuki süreci onlar takip ediyor. Biz de onlardan haber alıyoruz. Bir de İstanbul'un hafriyat meselesi var. Geçen hafta Kilios sahilinde bulunan hafriyatın 3. havalimanı inşaatından getirildiği ortaya çıktı bu hafta. Kilios Kilios sahilini böyle kaplayan tonlarca e, çöp, pislik, hafriyat her neyse artık kumsalın kıyı şeridinde ileri düzeyde kirlendiği gözlemlenmişti. Cumhuriyetten Pınar Keleş'in haberi bu. Kilios sahile vuran molozun... E, da Cengiz Holding, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon'un ortak girişimi olan e, şirket tarafından, 3. Havalimanı inşaatını yapan şirket tarafından e, o sahile vuracak şekilde denize döküldüğü ortaya çıktı. Cengiz Holding biliyorsunuz Kuzey Ormanları savunması tarafından altın testlere ödüllü bir şirketimiz bu hafta sonu altın testlere ödülünü almayı reddetti. Duayı, doğaya en çok zarar veren Şirkete vermişti Kuzey Ormanları Savunması bir halk oylamasıyla altın testlere ödülünü. Biraz dünyadan meselelere de bakalım dünyadan Türkiye'ye tekrar gelelim. Ekonomik büyüme ve kişi başına gelirlerdeki artış Avrupa ve Orta Asya'da açlığı ortadan kaldırıyor. Ama ülkeler daha varlıklı hale geldikçe değişen tüketim alışkanlıkları, Başkaca sağlık tehditlerine yol açıyor bu gıda güvensizliği geçişi olarak adlandırıyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yayınladığı raporunda bu hafta 14 Mart'ta yayınladı raporunu ve sağlıksız beslenme tamam marketler dolu ama marketlerdeki gıdalar e, gıda değil diyor e, kısaca e, özetlemek gerekirse. Birleşmiş Milletler e, Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve orada da artık bir riske dikkat çekiyor. Bence risk, riske dikkat çektiği noktadaki vurgu da çok önemli. Ekonomik büyüme var tamam kişi başına gelir artıyor tamam ama ama gıdalar sağlığı bozar hale geliyor. Bunu ihmal ediyor ekonomik büyüme temelli yaklaşım diyelim. Bu da bir tartışma konusu olarak bir yanımızda dursun. Bir gıda meselesi de artık sağlıklı sağlıksız hiç gıdaya ulaşamayan insanlar var ve 17 milyonu bulmuş durumda Yemen'den bahsediyoruz Yemen'de çatışmalardan dolayı ciddi bir gı gıda güvensizliği var ee, ve Bütüncül gıda güvenliği evre derecelendirmesine göre, analize göre 17 milyon insan gıda güvensizliği seviyesi bakımından acil durum veya kriz durumunda bulunuyor şu anda Yemen'de. 17 milyon insan değerli dinleyenler. Yemen'deki çatışmaların insanlara e, faturası ağır oluyor. Ve gıda sorunu, ekonomik büyüme temelli ekonominin yarattığı sorunlar tabii ki bunların hepsini konuşurken aklımıza hemen geri verecek olan meselemiz temel meselemiz temel çözmemiz gereken sorun tüm dünya olarak iklim değişikliği Türkiye'yi de ilgilendiren bir haber yayınlandı dünyaca e, bütün iklim haberlerini tarayan Climate News Network iklim Haberleri A'nın e, paylaştığı haber İspanya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koruyor iklim değişikliğinin kıyı kentlerindeki potansiyel ekonomik etkilerini inceliyor ve e, 2100 yılında 19 büyük Avrupa şehrinde ortaya çıkacak olan yıllık Sarı Amerikan doları cinsinden hesaplamışlar. Tabii dolar cinsinden hesap biraz daha anlaşılır kılması için büyük bir ihtimalle meseleyi ve tabii ki şirketlere seslenmek için. Bakın büyük bir zarara yol açacak bu iş. Ey şirketler bir bakın bu dolar üzerinden bizim çıkardığımız rapora diyor İstanbul ve İzmir'de yıllık ekonomik kayıp 15 milyar dolar olacak diyor İspanyol araştırmacılar. 2100 yılında 19 büyük Avrupa kenti de aralarında Odessa, Rotterdam, Petersburg, Lisbon. Glasgow, Dublin ve pek çok e, ülke var. Bunlar en çok zararı çeken, çekecek ülkeler İstanbul ve İzmir'le birlikte iklim değişikliğinin kıyı kentlerine etkisi suların yükselmesinin yaratacağı sonuçlar. Bunların hepsini konuşacağız şimdi. Bir telefon bağlantımız olacak. E, telefon hattımızda şimdi Profesör Doktor Levent Kurnaz var. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz hocam. Güven Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Haberler ortada, durum ortada. Nasıl iyi oluruz bilmiyoruz. Birazcık sizden dinleyelim. Çünkü hem iklim değişikliği, iklim değişikliğin yarattığı etkiler hem de bunlara karşı e, politika çözümlerini konuşalım isterim. Şu son paylaştığım konu oldukça önemli. Siz de e, birkaç yıl evveldi yanlış hatırlamıyorsam bu konuda yine konuşmuştuk. Hatta siz bir modelleme yapmıştınız İstanbul üzerinden. E, yanlış hatırlatı. Sular e, yükseldiği zaman İstanbul neye benzeyecek ki bir modellemeydi onu iyi hatırlıyorum. O yüzden bir size dönelim dedik bu raporla birlikte. 19 Şehir ciddi tehdit altında diyor, 2100'den itibaren çok büyük zararlar olacak. 2100'e kadar da ciddi zararlar, milyar dolarlara varan zararlardan bahsediyor bu rapor. Siz de gördüğünüz raporu nasıl değerlendiriyorsunuz, ne diyorsunuz efendim? Malumun ilanı gibi sanki. Şimdi şöyle, ben birkaç tane açıklama yapayım da bu adamlar 19 şehirde problem var. Demiyorlar. Evet. Bu adamlar sadece 19 şehri inceleyecek vakit bulabilmişler. Evet. Yani bu sayıya bakacak olursak bu sadece İstanbul, İzmir'le kalmayıp çok çok daha başka yerleri de sarkıyor olabilir Türkiye çapında. Yalnız 19 tane büyük şehri inceledik diyorlar. Yani dolayısıyla sadece İstanbul, İzmir'e bir şey bulur. Geri kalan yerler rahat rahat uyuyabilir anlamında değil. Hatta yani Avrupa genelinde veya dünya genelinde bunu demek mümkün değil. Şimdi ikincisi e, korkunç şeylerden bahsediliyor. Yalnız hani ben dinleyici olarak bu programı şu anda dinliyor olsam yani, neden bahsediyorlar ki? Yani deniz seviyesi ne kadar yükselecek ki birinci sorumuz. Burada söylenen şey İstanbul'daki deniz seviyesinin 100 yılın sonunda 75 santim yükselmesi. 75 santimi de ortaya koyduğumuz zaman herkes buna bakıp Abi, ne olur ki 75 santimden? Hani 75 santim dediğin 3 karış gibi bir şey, üç karış yani İstanbul'un neresine koyar ki gibi bir düşünce oluşuyor. Şimdi bu noktada e, unutmamamız gereken temel nokta bir kez daha bizi öldürecek olan ya da bize zarar verecek olan şeyler hiçbir zaman ortalamalardan oluşmaz. Yani İstanbul'un e, ortalama sıcaklığının 5 derece artması ya da deniz seviyesinin 3 karış artması ortalamada bir sorun getirmez. Yalnız bununla beraber gelen e, uç olaylar bizim açımızdan problemdir. Yani İstanbul'da bir lodos fırtınası olduğu zaman 2100'de, şimdi bu söyleyeceğim lafı gene ters tarafından anlamamaya çalışalım. Mesela biliyorsunuz Kadıköy'de şey var, e, metro girişi var. Hı hı. Metro girişi denize bakar, Kadıköy'deki metronun girişi. Dolayısıyla deniz seviyesi 3 kırış yükseldiği zaman kötü bir Nudoz e, fırtınasında deniz suları direkt olarak metronun içine girip metroyu basar. Ve buna karşı koymanın imkanı yok. Ki daha yani geçtiğimiz burada, sene Üsküdar'da biz e, çok enteresan sahneler gördük. Hatırlayacak da tabii, tabii, tabii tabi dinleyenlerimiz dedi. Yani şöyle Üsküdar'daki tamamen çok basit bir altyapı problemiydi ve hemen giderildi. Onda bir sorun yok. Hı hı. Yani orası bir dere yatağıdır. Dere yatağının... Denize ulaştığı yere beton dökerseniz doğal olarak orası su edecek. Yalnız bu problem denizin yükselmesi tam tersi yani sizden giden değil denizden gelen su. Onun için de bu metronun içine bir defa doldu mu o suyu boşaltmak milyarlarca dolar demektir. Şimdi bu tür şeylerden bahsediyoruz. Bir, ikincisi çok basit bir kural var kıyım mühendisliğinde. Eğer deniz seviyesi 1 santim artıyorsa, deniz içeri doğru 100 santim gidiyor. Yani kumsal 1 metresini kaybediyor her bir santime karşılık. Bu da şu demek 75 metre şey 75 santim artıyorsa deniz seviyesindeki yükseklik 75 metre içeri giriyor demektir deniz. Yalnız İstanbul'un tabi bunda bir şansı, İstanbul'un dağlık bir yer olması ya da tepelik bir yer olması yani deniz seviyesi yükseldiği zaman karşımızda boğaz var, tepeler var falan derken o kadar fazla içeri giremiyor. Yalnız denize yakın kıyı bölgeler o 75 santimlik yükselme sonunda çok ciddi hasarla karşı karşıya kalabilecekler. Ana problem bu. Evet yani böyle de bir tablo tabii büyük bir ihtimalle kimse bekleyip hadi şehri su alsın götürsün demeyecek. Bunun etkilerini azaltmaya çalışacağız ve karşımıza da böyle maliyetler çıkacak diyor aslında değil mi? Yani konu ettiğimiz bugünkü rapor. Yani denizin yükselmesine bağlı etkileri gidermeye çalıştığımızda siz de az önce mesela metro örneği verdiniz. Karşınıza milyar dolarlık maliyetlerle karşılaşabilirsiniz gibi bir... E... Şimdi şöyle. Evet mesele var. Genelde bakıldığında politika olarak Probleme önlem Almak her zaman için problemden daha Ucuza geliyor Yani bugün O metronun ağzını yani metro Yapılırken metronun Ağzını denize doğru değil Karaya doğru yapacak olsaydık Problemi epey Kolaylaştırmış olacaktık gelecek için Yani arka planda atılacak Olan bütün yatırım adımlarında Yapılacak bütün binalarda her ne yapıyorsak yapalım. Ya burada deniz seviyesi yakın bir gelecekte ciddi biçimde yükselecek. Yükseldiği zaman şöyle şöyle riskler doğabilir. Bu risklere karşı biz bu yapıyı nasıl dizayn edelim mi ortaya koymamız gerekiyor. O bakış açımız eksik. Peki Levent Kurnaz şimdi 2100'e kadar sizin de dediğiniz gibi ancak 19 şehri inceleyerek yapılmış bir projeksiyondan bahsediyoruz. Bu tablo geri döndürülemez bir noktada mı şimdi bir de onu konuşmak lazım değil mi? Yani deniz seviyesindeki beklenen bu yükselme ya da iklim değişikliğinin böylesi etkilerinin önüne geçemez miyiz? Ee, şimdi burada da başka bir bilgi vermek gerekiyor. Bu Yani ben işte size dün telefonda konuşmuştum Hı -hı. onun üstüne. Girdim ben bütün yani bu makaleyi artı bunun bağlı olduğu diğer makaleleri de bir gözden geçirdim. Buradaki temel problem şu. Şimdi bu makalelerin tamamı e, IPCC senaryolarına dayanıyor. Şimdi IPCC senaryolarını epey dinleyenler biliyor olabilir ama ben hafifçe bir anlatayım. IPCC dediğimiz Birleşmiş Milletler'in Uluslararası İklim Teşkilatı paneli. Bu panel e, ileride olacak değişiklikler konusunda bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları topluyor. Ve bunları bir devlet süzgecinden geçiriyor. Yani bu süzgeç e, e, çok kötümsel senaryoların ortaya konmamasına da neden oluyor bir şekilde. Yani Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu lafı derseniz ben size bunu yayınlatmam diyebiliyor IPCC. Şimdi dolayısıyla da IPCC tahminleri her zaman en ilimser tahminler oluyor. Yani burada 75 santimlik bir deniz seviyesindeki yükselmeden bahsediyorsak bu esasında başımıza gelebileceği neredeyse en iyisi. Bu nedenle esasında bunu durdurabilecektense bunun daha da kötüye gitmemesini sağlayacak neler yapabiliriz? IPCC'de buna odaklanıyor aslında değil mi? Yani daha Hayır, kötü. Bakın, IPCC sadece bu bilimsel verileri toplayıp ortaya koyuyor. Ama yayınlayabilmesi için o verilerin çok da kötümsel olmaması gerekiyor. Yani 75 santimlik bir yükselme esasında incer bir beklenti. Peki size göre Esas tablo çok daha kötü o halde, öyle çok mi? Çok daha kötü. Yani 2-3 metre gibi bir deniz seviyesindeki yükselmeden bahsediyoruz. Bu yüzyılın sonunda böyle bir şeye ulaşacak olursak sonuçları korkunç daha kötü olacaktır. İstanbul içinde geri kalan bütün şehirler için. Peki şimdi birçok politika önerisi var bu noktada yani e, bu e, büyüme denen e, ekonomik büyüme denen makinayı hemen durduralım, durduralımdan sürdürülebilir bir büyümeye doğru geçelime kadar uzanan böyle iki uçlu pek çok e, politika önerisi var. Yani bu, o halde bu kadar ciddi bir tehlikeden bahsediyorsak nasıl bir politika önerisi nasıl bir e, eylem önerisi gerekiyor bu e, iklim değişikliğiyle mücadele için Demet Kurnaz. Şimdi ben epey ciddi kötümser taraftayım bunda Dolayısıyla ben artık bu politik sistem içerisinde, bu politik sistemden de kastım Türkiye değil, dünya geneli olarak. Bu yapı içerisinde bizim bu probleme ciddi bir çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum. Onun için yapmamız gereken şey bu konudaki bilinci arttırmak. Yani işte Siz biz hepimiz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince bakın arkadaşlar bunu bunu bunu bunu yapacak olursanız böyle böyle böyle bir gelecek bekliyor bizi burada karar yaşayanların hepimizin yani mesela ben e, şimdi çevre ve Şehircilik bakanlığı ile beraber bir projen içerisindeyim Türkiye'deki bütün şehirleri geziyoruz ve oradaki e, anaokulu ortaokul ilkokul lise öğrencilerine iklim değişikliğini ve bizim nelerin beklediğini anlatıyoruz anlatırken de söylediğimiz şey Çocuklar bu sizin geleceğiniz, sizin karar vermeniz gerekiyor. Ne yapacağız diyorlar. Bakın öncelikle e, lüzumsuz harcama yapmayacaksınız. Yani üstünüzde bir tane pantolon yeterliyse ikinciyi almayın, üçüncüyü almayın. Ne lüzumluysa sadece onunla. Mümkün mertebe bisikletle yaşayın, yürüyerek yaşayın, enerji verimli şeylerle yaşayın ama bunu... Bütün dünya ülkelerindeki herkes yapacak olursa bu tabii ki doğal olarak sürdürülebilir gelişme anlamına geliyor. Ya yani bunu insanoğlu sürdürebilir uzun vadede. Ama bunu yapmayıp aşırı bir tüketime gidecek olursak da illa büyüyeceğiz, illa şu olacak, illa bu olacak diye sonumuz 2-3 metre deniz seviyesindeki yükselme olacak bizim torunlarımızın zamanında. Evet ama şimdi bir taraftan da düşününce hocam şimdi sizle bağlanmadan önce dinleme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. Yani ciddi bir gıda probleminden bahsediyoruz. Mesela Or, Avrupa özellikle Orta ve Doğu Avrupa e, tarafında e, ekonomik büyüme sağlanmış olmasına rağmen ciddi bir e, kalitesiz gıda ya da e, sağlıksız gıda tüketimine yol açmış ki Yemen'de e, çatışmalar açlığa yol açıyor. Yani böyle açlığa, bir evet. e, dengeden bahsediyoruz. Şimdi e, çatışmalar sürerken e, bir büyüme denen motor bütün şiddetiyle ve gücüyle ve fosil yakıt içerek e, devam ederken yoluna. E, i̇nsanların burada yaptığı bireysel tercihlerin bu koca makinanın yarattığı soruna e, çare olabilmesi de biraz güç değil mi? Şimdi bakın e, bu işin arkasındaki temel felsefe biz ve makina şeklinde sistemi ikiye ayırdığımız müddetçi çözüm bulunamamasında yatıyor. Ortada makina yok. Ortada biz varız sadece. Biz ve bizim tercihlerimiz. Yani üçüncü bir şahıs yok burada. Devlet yok, başka bir şey. Yok. Bunun hepsi biz. Yani biz bir şeyi istediğimiz için o şey var. Biz o makinanın varlığını hep birlikte istemeyecek olursak o makine olmaz. Şüphesiz. İnanç buna evet. olmak zorunda. Bu olmadığı müddetçe zaten bir yere varamayız. Çünkü o zaman hani Don Kişot'un yerdeyemenlerine dönüyoruz. Karşımızda dev bir şeyler var ve biz onlara saldırıyoruz. Problem o değil. Biz kendimizi değiştirmek zorundayız. Ve herkesi birlikte değiştirmek zorundayız. Şimdi Türkiye örneğine bir bakacak olursak örneğin faiz meselesi çok tartışmalıdır Türkiye ekonomisi açısından. Faizlerin düşük e, tutulması yönünde bir e, siyasal baskı bir süredir göze çarpıyor. Örneğin faizin düşüklüğünün sebebi ben ekonomik, e, ekonomideki kurallar açısından söylüyorum faiz yatırımı ve tüketimi arttırmak için düşük tutulur örneğin. Şimdi evet. böyle bir ekonomi politikası bile hani faizi yükseltelim değil bunun karşılığı şüphesiz ama yani ülkeler e, büyüme rakamları açısından kendi muhasebeleri açısından bile en azından yatırımı ve tüketimi arttırmak zorundadır sürekli büyümek için. Ve bu, bu doğrultuda e, politikalar e, çıkarırlar ortaya e, böyle de olunca hani karşımızda bir makine yok belki ama e, bir kararlarıyla e, ve uyguladığı politikalarla bir devlet aklı bir, e, bir iktidar mantığı var bu X partisi Y partisi de değil sadece. Ama bir işte bunun adına kapitalizm değil büyüme temelli ekonomi her ne nasıl tanımlıyorsak tanımlayalım ama bunun temeli büyümeye ve büyümek için de yatırımların ve tüketimin artmasına dayanıyor. Şimdi orada o halde buradaki mantığı da değiştirmek için bir şey yapmak lazım. İnsanların evet. tercihleri Ama insanların tercihlerini etkili. değiştirmek gerekiyor burada. Yani şöyle insanlardan oluşuyor bu devlet dediğimiz yani bunun dışında bir devlet yok. Yani insanlar bizim için önemli olan bizim daha mutlu yaşamamız, daha sağlıklı yaşamamız, daha zengin olmamızdansa dediği gün çözüm bulmaya başlayabiliriz. Yani biz ne zamanki daha zengin olmayı, daha mutlu olmakla eşdeğer kılıyoruz o zaman problem ortaya çıkıyor. Ve bunu devlet politikası, kapitalizm, büyük makineye attığımız zaman biz üstümüzdeki problemi başka yerlere göndermiş oluyoruz. Ama buradaki ana nokta bizim çabamızın daha mutlu olmak üstüne değil, daha zengin olmak üstüne kurulmuş olması. Makineyi... Oluşturan biziz eğer bir makine varsa onun içinde biz kararlarımızı değiştirmeliyiz. Biz hepimiz, herkes, insanlar bütün dışarıdan bu, buna etki etmeye çalışan mekanizmalara rağmen ee, bunların karşısında durmalıyız. Başka bir mutluluk keşfetmeliyiz diyorsunuz. Evet, Son olarak e öyle, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Buyurun. Ya şimdi şöyle bakın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün üretilen gıdanın %70'i çöpe gidiyor. Israf. Evet. Şimdi dolayısıyla o %70'i çöpe gitmese ve herkes yiyecek kadarını yetiştirecek olsa ve satın alacak olsa o zaman daha sağlıklı yememiz de mümkün. O zaman Yemen'deki açlığa da çözüm bulmak mümkün. Yani altyapımız sağlıklı yemek üretebilecek kadar kaliteli. Ama gene bir kez daha bireysel davranışlardan geçiyor bu işin ucu. Dedim ve sustum. Çok teşekkür ederiz Levent Kurnaz. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler tekrar tekrar. Profesör Doktor Levent Kurnaz telefon hattımızdaydı. İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi'nin oranın e, araştırmacılarından müdürü de olan bir hoca bu konuda e, sık sık başvururuz fikirlerine, görüşlerine yakından takip ediyor. iklim değişikliği ile alakalı pek çok senaryoyu ve o senaryoların olası etkilerini akademik düzeyde dönen bir tartışma ama örneğin herkesin hayatına da gündelik hayatına da sirayet eden sonuçları olabiliyor bu meselenin. Onların örneğini de vermeye çalıştım Levent Hoca ile hemen bağlanmadan önce örneğin sağlıksız gıda gibi ya da hiç gıdaya ulaşamamak gibi e, siyasal sorunlarla birleşince iklim değişikliği dinin sorunları işte görüyoruz e, Suriye örneğini e, bu konularda bir kez daha belki daha önce de söylemişimdir Ömer Madra'nın Açık Radyo'nun da e, genel yayın yönetmeni olan Ömer Madran'ın çok önemli tespitleri vardır. Örneğin e, Suriye İç Savaşı ve iklim değişikliği ile alakalı. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Çok ciddi bir mesele var karşımızda. Onun adı da iklim değişikliği. Yani üstüne bastığımız zeminin değişmesi. Bu üstüne bastığımız zemin değiştiğinde pek çok e, ön kabulümüz, pek çok e, fikrimiz, teorimiz, her şeyimiz aslında alt üst olacak. Buna giderken, böylesi bir senaryonun içindeyken... Vakit kaybedemeyiz gerçekten uluslararası çekişmelerle e, siyasal çekişmelerle birbirimize karşı düşmanlıkla vakit kaybedersek eğer iklim değişikliği gerçekliğini dayatarak geliyor. Bir iklim krizinin içinde yaşıyoruz bunu unutmadan diyelim veda edelim haftaya yine aynı saatte buradayız.